Bulut bu haftanın herhalde en önemli olayı e, olayı demeyeyim e, gelişmesi yani zaten biliyorduk bunu iklim şurası e, Türkiye Şev Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya'da düzenleniyor e, bu iklim şurasında hem bilim insanları var uzmanlar var sanatçılar var. Yerel yönetimden e, insanlar var, e, iklim elçileri var çeşitli üniversitelerden gelmiş gençler var ve en önemlisi de yani en önemlisi dediğim bütün bunlarla birlikte sivil toplum var yani iklim değişikliği alanında çevre alanında çalışan sivil toplum temsilcileri de ilk defa devletle e, birlikte e, iklim değişikliğini bu kadar açık bir şekilde tartışıyorlar konuşuyorlar öyle değil mi? Evet yani bütün bu iş e, kamuoyu önünde oluyor ondan öncesinde tabii ki e, birebir çalışmaları vardır. Ama bu derece kamuoyu önünde olan bir çalışma daha önce, zaten ilk defa düzenlendi iklim Şurası Türkiye'de. Yani 10 yıl önce olsaydı çok daha iyi olurdu herhalde değil mi bu? Evet tabii yani zaman olarak bir 10 yıl kazanmış olurduk. Evet. Önümüzde daha fazla olurdu, zamanımız olurdu. E şimdi şununla başlayalım. İklim Şurası e, ne hedefleniyor Şura'da? Nasıl sonuçlar çıkacak? Biraz onları konuşalım ardından. ...hem STK'ların, gençlerin talepleri vardı... ...iklim şurasından önce... ...on talepleri dile getirdiler... E ...yine katılımcılık anlamında... E, haklı şikayetler var... ...onları da e, anlatmış, aktarmış oluruz... E, ...şura aslına bakarsak... ...Türkiye'nin iklim değişikliği vizyonunu... ...yeniden ele alarak... E, ...yeşil dönüşüm anlayışını ortaya koymaya... E, ...hedefliyor... ...öyle onu diyebiliriz... E, ...biliyorsunuz Türkiye'nin bir 2053 net sıfır emisyon... ...ve yeşil kalkınma hedefleri vardı... Bu iki hedefler doğrultusunda stratejik hamleler belirlenmesi bekleniyor yine. İklim kanunu başta olmak üzere iklim konusunda geliştirilecek mevzuata da katkı sağlanması başka bir amaç. Yine aynı şekilde bu emisyonların azaltılması çok önemli bir konu. Bu hem emisyonların azaltılması için hem de iklim değişikliğine oyun bağlamında e, temel politikaların belirlenmesi adına bir yol haritası da ortaya konulması Yani 2022'de COP27'ye gidecek yeni evet. emisyon azaltım taahhütlerinin de buradan çıkması yani. bekleniyor. Yani aslında o kadar çok şeyin çıkması bekleniyor ki buradan beş gün ee, oldukça e, yani e, enteresan ne çıkacağını bilmiyoruz e, şu anda tam olarak bilmemiz mümkün değil. Yani şunu söyleyelim e, bir yanlış yanlış anlaşılma olmasın bu, bu sonucunda bu Şura'nın sonucunda bir emisyon azaltım hedefi ortaya koymayacak. Burada evet. e, bu sonucunda Şura sonucunda elde edilecek hedeflerle beraber Türkiye örneğin ulusal katkı beyanını Hazırlayacak yani bir altlık oluşturacak aslında bakarsak bu şura. Evet. Yine aynı şekilde uzun dönemli iklim değişikliği stratejisi ve eylem planı da bu altlıkla beraber tamamlanacak. Yine aynı şekilde iklim kanununda aslında bakarsak. Buradaki temel işte üç tane hedef diyebiliriz bunlar için. Evet. Biliyorsunuz daha önceden de zaten 27 Aralık 2021 tarihinde başlamıştı 7 komisyon çevrim içi toplantılara bu toplantılarla beraber alınan bazı anketler gerçekleştirildi. Bunun sonuçları da bu iklim şurasında yine aynı şekilde tartışılıyor. Çevre Şehircilik İklim değişikliği bakın Murat Kurum'un bir toplantının açılışında konuşması oldu. Orada bazı yine bizim aslında biraz önce değindiğimiz şeylere benzer sözler sarf etti. Burada tabii önemli olan bir tanesi bu şuradaki kararlarla beraber karbon fiyatlama mekanizmasının temel unsurları şekillenecek dedik. Özellikle şu da bence önemli. Karbon fiyatlamada Türkiye'yi aktör haline getireceklerinde sözlerine ekledi. Çok iddialı sözler. Evet. Ee, dediğim gibi hani ben biraz önce de söylediğim gibi sanki Türkiye 10 yıldır yapmadıklarına e, çok hızlı bir film gibi e, Hı -hı. hani gözümüzün önünden hayatımızın gözümüzün önünden kısa film gibi geçmesi metaforuna başvurursak son işte bir, bir iki aylık çalışmayla yapmaya çalışıyor. Çalışma. Sonuçlarını göreceğiz. Ama önemli olan bu konuda bir yine de adım atılması. Evet. Sivil toplum da bu konuda bastırıyor. Evet evet sivil toplum da bu konuda bastırıyor. Biraz sivil toplum bakalım neler söylemiş onlardan bahsedelim. Öncelikle Gençler iklim Şurası'na seslendiler. Şuradan önce Türkiye'nin kömürden hızla vazgeçmesi gerektiğini belirttiler. Bir 2030 tarihi Veriyor gençler. Change.org'da da buna bir kampanya başlatmışlardı zaten. Yani destek olmak isterseniz onu da aktarmış Yani oluruz. en temel taleplerden biri buradan çıkması istenen. Kömür. Doğrudan hani kömür bir şey haline gelmeyecek. Politika belgesi değil ama bundan sonraki kararları belirleyecek bir şey olacak. Evet. Kömürden çıkışın tarihini vermek. Bunun da 2030 olması talep ediliyor. Yine aynı şekilde 9 tane STK bir araya geldi ve 10 adet talep sıraladı. O taleplere de yani kısaca ve hızlıca göz atalım. E tabi birincisi tahmin edeceğiniz gibi kömürden elektrik, e, kömürden elektrik üreten yeni termik santrallerin kurulmamasını e, istiyorlar. Yine aynı şekilde fosil yakıtlara yönelik teşviklerin derhal sonlandırılması da bu talepler içerisinde. 2030 yılı yine STK'larda kömürden aşamalı çıkış için 2030 yılını veriyorlar. E, yenilenebilir enerji üretiminin yine 2030 yılına kadar en az %75 seviyesine gelmesini de istiyor e, STK'lar. Yine buna benzer e, bakan kurumun da söylediği gibi karbon fiyatlandırma mekanizmasının devreye alınmasını istiyor STK'lar. Bunu da aktarmış oluruz. Daha 4-5 adet daha talepleri var. Bence gayet kapsamlı bir program. Yani evet. gerçekten eğer e, kabul bunlar e, kabul edilse yapılabilir makul ve mantıklı şeyler bunlar. Gerçekten iyi bir yol haritası çıkmış olur. Hem Türkiye'nin hem de gezegenin sağlığı için aslında evet. gerekli olan. Türkiye'de bunu hani mevcut yenilenen bir enerji potansiyeliyle, iş gücü karakteriyle bunları yapabilecek bir seviyede bir ülke aslında. Bunun Bunu bekliyoruz aslında. Evet. Şura'nın ilk gününde bakan gençlerle buluşmuştu. Gençlik bildirisi okudu. Yine aynı gençler Şura'nın ilk gününde ve 2030'da kömürden çıkışı gençler Şura'da da talep etmiş oldu. Yani bunu da atlamayalım söylemiş olalım sizlere. Şöyle bir gelişme daha var bunu da paylaşalım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak Şura olurken AA'ya bir röportaj verdi. Ve röportajında kömürden çıkış hedefinin belirlenmesi lazım gibi bir e, açıklaması var. Tabi burada şunu söylüyor kömürden çıkış e, bugünden yarın olacak bir e, konu değil. Enerjinin çok kritik bir sektör olduğunu belirtiyor. E, bu anlamda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın da çalışmaları olduğunu e, aktarıyor. Bu çok yoğun çalışılan ve tartışılan bir konu haliyle tabi. E, sonuç bildirgesinde bu konuya ilişkin kararlar görüleceğini de söylüyor. Bu da önemli bir gelişme Çok aslında. önemli. Yani bu kadar bunlar böyle konuşulmuyordu. Biz bunları söylediğimizde e, neredeyse e, hainlikle e, suçlanıyorduk yani bir son 2-3 yıldır buna dair çok şey duyduk. Yani milli, kömür, milli yani enerji nasıl istemezsiniz? E, nasıl gelişmesini istemiyorsunuz? İşte görüyorsunuz e, aklın ve mantığın söylediklerini e, herkesin e, ortak tavrı olmaya başlıyor. Bakalım nasıl bir sonuç olacak orada? Evet, tabii yani biz bilmiyoruz e, sonuçta gerçekten e, böyle mi çıkacak ama ortadaki hava bu. Evet. E, şimdi Şuraya binin üzerinde kişi katıldı. E, oldukça kalabalık bir toplantıda zirve. Yalnız... E, bütün ya yani çevre seçicilik değişikliği bakanlığının buna dair bütün açıklamalarında çok kapsamlı ve kapsayıcı bir zirve olduğundan şura aldığından bahsediyorlardı. Ee, burada bazı tepkiler de geldi, haklı tepkilerdi. Bunu da söyleyelim. Ee, çevre mühendisleri odası ve meteoroloji mühendisleri odası şuraya davet edilmemiş. Yani bu konudaki iki oda. Nasıl gerçekten inen gibi değil. Yani e, Burada da siyasi bazı yani geçtiğimiz haftada anlattığımız işte bu kutuplaşmanın evet. örneği aslında bu. Ama e, yani bunların çevre mühendisleri odasının, meteoroloji mühendisleri odasının olmadığı e, bir şurada gerçekten ne e, kadar işlevsel olabilir? Olabilir. Yani bu gerçekten e, tartışma götürür Gene bir şey. Ne kadar kapsamlı ve olabilir? Ne kadar, kadar olabilir. siyasi olarak farklı düşüncelere sahip olsalar, olmasalar bile ee, çevre mühendisi Bu iki odanın mutlaka burada olması, çağrılması gerekiyordu. Ee, i̇şte bunlar bizi, e, umudumuzu e, kıran şeyler. Peki yine aynı şekilde e, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan bir e, açıklamada bulunmuş. E, Meclis Çevre Komisyonu ve İklim Araştırma Komisyonu da davet edilmemiş. Şuraya. <gülüyor> Buna bir şey, bir şey söyleyemeyeceğim. O zaman şarkı arasıyla mı devam edelim? Bence şarkı arasıyla devam edelim. E, Gen Champion'un e, unutulmaz filmi Piyano'dan bir bölüm dinleyeceğiz. Michael Neyman bestecisi. The Heart Asks Pleasure First. Herkese tekrardan merhaba. Iklim Habercileri devam ediyor. Şimdi iki konuğumuz var. Temiz Ava Akı platform Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel ve İklim Değişikliği ve Politika Araştırma Derneği'nden Nuray Çatlı. Her ikiniz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş, buldum. hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta bir çalışma yayınladınız. Çalışmaya göre de 2020 Ocak ayında mevzuata uygun olmadıkları gerekçesiyle faaliyeti durdurulan santrallerin dördünde hala çevre yatırımlarının tamamlanmadığını açıkladınız. Şimdi biraz bunun üzerinden konuşalım. Geçici faaliyet belgesiyle çalışan bu kömürlü termik santrallerin geçmişiyle alakalı bizlere neler söyleyebilirsiniz? Öyle başlayalım. O zaman Deniz Hanım izninizi rica ediyorum. Tabii. 2013 yıldan itibaren aslında özelleştirilmiş termik santrallere yönelik çevrecilerin bir mücadelesi var. Bu mücadelede büyük oranda bu termik santrallerin çevremize verdiği zararı olabildiğince azaltmak. Hatta mümkünse e, şu anda da sorunumuz kömürden çıkış olduğu için dile getirmek istiyorum. Bu kömürün verdiği zararı çevremize yarattığı olumsuzlukları ortaya koyarak gerek açılmış davalarla e, gerek e, kanunlara yansımış süreçlerle bertaraf edilmeye çalışıldı bizler tarafından. Yine de bu süreç 2013'ten itibaren 2019 yılında da e, kadar süren çok ciddi bir mücadele halini aldı. E, bu süreçte de özellikle 2019 yılında torba kanun mantığıyla hazırlanmış bir geri vergisi kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun başlıklı bir kanun değişikliği teklifi meclise sunuldu. Burada yükümlülükler ifadesi vardı ve biz çevreciler de büyük oranda bu yükümlülükler ifadesinin muğlaklığından yakınmıştık. Madde 36 altında sunulmuştu bu düzenleme. Yani özelleştirilmiş termik santralleri çevresel yükümlülüklerini yerine getirmeleri için öngörülen süreç 3 yıl daha uzatabilmek öngörüldü. E, fakat e, şöyle bir şey vardı. 2017 yılında e, bir anayasa mahkemesi kararı çıktı. Bu e, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının e, bu daha öncesindeki yapılmış ve termik santralleri 2022 yılına kadar e, verilen süreyi olabildiğince Azaltmaya yönelik e, bu da e, net bir şekilde orada ifade edildiğine göre e, tesislerde artık 2019'un son gününe kadar verilen süre kesin olup ek süre hakkı tanınmayacaktır diye belirtilmişti. Bu nedenle daha sonrasında termik santralleri çevresel yatırımlarını tamamlamaları için 2019'un son gününe kadar belli bir e, takvim kesildi ve 2020'nin artık ilk yıldan itibaren e, süreç e, değişecekti. Bu bağlamda 21-11-2019 tarihinde şöyle bir şey de oldu: Termik santralleri çevre yatırımların tamamlamaları ve çevrezin belgeleri almaları için tanımdan sürenin uzatılması yönelik bir başka düzenleme daha önerildi. Meclis dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi değişiklik yapılması hakkında bir kanun teklifi sunulmuştu. E, dijital Hizmet Vergisi Yasasının 50. maddesinde şöyle bir şey geçiyor: Termik santrallerin işte çevre mevzuatının e, gereklerinden muaf tutulmayı yaklaşık iki buçuk yıl daha yasal hale getirmeyi öngörüyordu. Bu da 30 Haziran 2022 tarihine kadar aslında e, termik santrallerin çevreye verdiği sürenin e, devam etmesi, çevremize olumsuz yarattıkları olumsuz etkilerin e, giderek kaplanması. E, Heal'ın raporunda da görmüşsünüzdür zaten bu sağlık maliyeti hakkında kömürün. Bunların kat ve kat daha da artması anlamına geliyor. 50. maddede de çeşitli belirsizlikler vardı. Net olarak açıklanmayan işte yoruma çok çok açık ifadeler bulunmaktaydı. Bunlardan ilki e, üretim tesislerinin işte iş termin planı uygulamaması durumunda. E, bir idari para cezasını 20 kat arttırarak işte çevre kanunun 20. maddesinin hangi bende üzerinden değerlendirileceği diğeri de iş termin planlarıyla alakalıydı. Fakat ee, bu madde 50 çok önemli bizim için. Çünkü bu dijital hizmet vergisi kanunu ve bazı kanunlarda e, ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi mecliste ilk başta onaylanıyor. Ve buradan geçen bir kanun teklifi. Ancak bu karar çok ciddi bir şekilde e, Sayın işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto yetkisi, yetkisinin ilk kullanıldığı ve veto edilen 04.12.2019 tarihinde veto edilen bir kanun teklifi oldu. Bu şekilde geçemedi. Bu bizim için çok önemliydi çevre adına. E, ve 31-12-2019 tarihinden sonraki ilk gün, e, yani 01-01-2020 tarihinde de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız ile işte o zaman çevre ve şehircilik bugünün çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanını ortak bir basın toplantısı düzenledi. Orada bazı termik santraller, özelleştirilmiş termik santraller özellikle faaliyeti durduruldu geçici faaliyet belgesi verilmişti zaten bazılarına. En önemlisi de çevre izni alanlar burada. Fakat şunu belirtmekte fayda var. Buradaki Yeniköy, Kemerköy ve 18 Mart Çan çok daha öncesinde çevre izni almış olan termik santrallerdi. 1 Ocak 2020'den öncesinde almışlardı. Ve çevre izin ve lisans belgesi de zaten 5 yıllık bir süre için veriliyor. Bu şekildeydi. Bugün gördüğümüz kadarıyla hala bazı termik santrallerin geçici faaliyet belgesiyle hayatlarını sürdürmeye devam ettiğini, çevreye verdikleri zararın gün geçtikçe arttığını söyleyebiliriz. Çünkü bu kümülatif bir etki olarak değerlendiriyoruz biz dernek adına. Çok teşekkürler Deniz Hanım. Sizin buna dair eklemek istedikleriniz var mıdır? Varsa dinlemek isteriz sizden. Teşekkür ederim. Nuray aslında çok kapsamlı bir şekilde e, bu e, düzenlemenin tarihçesini aktardı. Kısacık şöyle özetlemek isterim ben de. Türkiye'nin 1956'da ilki kurulmuş, e, ortalama yaşı 30 olan, 30 hatta 31 olan bir eski termik santral filosu var. Bu termik santrallerin e, hepsi de kamu eliyle e, kurulmuş termik santrallerdi. 2000'li yılların başından itibaren IMF ve Dünya Bankası politikaları çerçevesinde bu santraller elektrik piyasasının serbestleştirilmesi politikalar doğrultusunda özelleştirme planına alındı. Çok uzun yıllar bu özelleştirmeler gerçekleştirilemedi. Çünkü dediğim gibi 31 yaş ortalamasına sahip eski teknolojili, kurulduğunda da aslında e, düşük verimli olan, e, çağının en yeni teknolojileriyle donatılmamış olan, oldukça problemli santrallerdi. Bu santralleri özelleştirebilmenin tek bir yolu vardı. E, özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde olan bir Türkiye'de, çevre mevzuatı e, Avrupa Birliği ile uyumlaştırılan bir Türkiye'de. O da bu santrallere yapılması gereken çevre yatırımlarını bir mali külfet olmaktan Sermaye e, için çıkarmaktı yani bu e, santralleri satın almak isteyebilecek şirketler için çevre yatırımlarını bir külfet olmaktan çıkarmaktı. Aslına bakarsanız buna bir gizli teşvik de diyebiliriz. 2012-13 yıllarına gelindiğinde bu santrallerin özelleştirmeleri başladı. Ve özelleştirme sözleşmelerinin tamamını göremesek de daha öncesinde yapılmış olan bir Dünya Bankası proje çerçevesinde bu çevre yatırımlarının Avrupa Birliği ile uyumlaştırılmış Türk mevzuatı çerçevesinde güncellenmesi bir kayıt olarak, bir şart olarak bulunuyordu. Elektrik piyasası kanununun geçici 8. maddesi çerçevesinde de bu hak, bu yatırım mecburiyeti, bir e, muafiyete çevrildi 7 yıl boyunca 2013'ten e, 2020 yılı başına kadar e, yatırımların yapılması sürekli olarak ertelendi. E, neden bahsediyoruz? Sadece bir e, santral e, şirketinin yatırımlarından bahsedelim. Yeniköy, Kemerköy termik santrallerinde 270 milyon e, dolarlık bir yatırım ihtiyacı var. Hala o yatırımlar tamamlanmış değil çevre izni olmasına rağmen Muğla'daki bu iki termik santralin. Dolayısıyla siz çevreye muafiyeti verdiğiniz her süre boyunca şirketlerin bu yatırımları gerçekleştirmesini öteliyorsunuz. Böyle çok büyük bir Aslına bakarsanız santrallerin özelleştirilmesi için gerçekleştirilmiş gizli teşvik olarak değerlendirmek lazım bu şeyi, muafiyeti. Bir buna eklemek istedim Nuray'ın sözlerini Gayet aslında açıklayıcı bir ikinizin de konuşması oldu. Çok teşekkürler. Bütün bunlar aslında büyük bir çevresel maliyet anlamına geliyor ve bu maliyetten çevreye çıkan maliyet aslında bu şirketlerin hesabında da tabii ki eksi maliyet olarak gözüküyor. Ama insanlar için hem çevresel hem de sağlık açısından son derece aslında etkili ve korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Öyle anlıyorum ben. Kesinlikle öyle. E, şuradan devam edelim isterseniz. Şimdi Nuray Hanım siz İklim Şurası'ndasınız. İklim Şurası'nda bugüne kadar neler konuşuldu? Özellikle kömür çerçevesinde neler oldu? Sizden e, kısaca bunları alabilirsek çok seviniriz. Sivil toplum kuruluşlarının bu şura içerisinde bulunuyor olması gerçekten e, çok önemliydi çevreci grup adına. E, bu nedenle komisyonlar içerisindeki konuşulan şeyler hakkında da fikir sahibi olmamızı sağlıyorlar. Burada işte, işte bilim ve teknoloji iklim değişikliğine uyum yerel yönetimler, seri gazı azaltımı ile ilgili iki seksiyon belirlenmiş. Onun haricinde yeşil finansman ve karbon fiyatlama da var. Ee, Birçok komisyon oluşturuldu ve bu komisyonlar arası gerçekten hiç boş kalmıyor. Ee, çok kapsamlı ve katılımcı bir süreçte yönetildiğini söyleyebilirim. Hem e, ulusal bağlamda ciddi hedefler ortaya konulması bekleniyor. Yarın açıklanacak, e, büyük oranda bu sonuçlar toplanacak. Cuma günü de kamuya sunulacak bir şekilde e, rapor, iklim şurası raporu. Yani e, komisyonla ilgili süreç Pazartesiden e, bugüne kadar devam etti ve yarın da devam edecek. E, her gün farklı bir sektör ele alınıyor, her komisyon için. Her komisyonda ayrıca şunu da belirtmekte fayda var: daha öncesinde Gençlik tarafından hazırlanmış bir bildiri de var, iklim değişikliği bildirisi. E, i̇ki hafta içerisinde yaklaşık e, 13 konu başlığını barındıran bir iklim bildirisi hazır, iklim değişikliği bildirisi hazırlandı. Ülkedeki Gençlik adına. Buradaki komisyonların tamamında bu da dikkate alınmaya çalışılıyor. Ve şu, e, kömürden e, kömür demişken şunu da belirtmekte fayda görüyorum. E, zaten hani e, birçok e, sivil toplum kuruluşunun kömürden çıkışa yönelik e, başlattığı kampanya vardı. E, buna gençlikle de destek oldu iklim Şurası için. İklim Şurası'nda 2030'da kömürden çıkış talebi var gençlerin. E, bunun sonucunu biz de bekliyoruz. Cuma gününde ne çıkacak? E, fakat kömürden çıkış konuşuluyor. Yerel e, yönetimler dışında e, özellikle yeşil finansman ve karbon fiyatlamada e, dikkate alındı. Aynı zamanda sera gazı azaltında da çok dikkate alınan bir başlık. E, bu sera gazı azaltım bir de e, komisyonda enerji sektörüne ilişkin politika kararları alındı. E, çok teşekkürler Nuray Hanım. E, son olarak e, Deniz Hanım sizden de e, bu özellikle e, temsil ettiğiniz e, platformda çok uzun yıllardır kömüre karşı ciddi bir mücadele veriyor. Son olarak Temiz Hava Hakkı platformuna dair de çok kısa kömür perspektifi yaklaşımını alabilirsek çok seviniriz. Şimdi burada İklim Şurasından bahsetmişken önemli bir kesişim noktasından bahsetmek gerekiyor. Umuyorum ki gerçekten Nuray'ın bu iyimser şey, değerlendirmesi çerçevesinde iklim şurasından kömürden çıkış çıkar. Oraya giden politika belgelerinde ama daha önceki yapılan toplantılardan çıkan politika önerileri belgelerinde daha çok kömürden çıkışın analizi yapılsın denen bir takım eylemler vardı. Kömürden çıkışın kendisine dair somut bir eylem görünmüyordu. Biz bunu görmek istiyoruz. Neden görmek istiyoruz? Çünkü e, ülkede fosil yakıtlardan kurtulmaya yönelik, kömürden çıkışa yönelik yapılacak her adım aslında bakarsanız temiz hava hakkının da korunmasına yönelik, temiz hava hakkının da e, güvence altına alınmasına yönelik adımlar olacak. E, bu e, iklim politikasının e, eş faydası olarak değerlendirebileceğimiz bir şey. Ee, ama bunun ötesinde Türkiye e, çok hızlı bir şekilde e, temiz hava hakkını bir temel insan hakkı olarak değerlendirmeli ve başta kömürlü termik santraller gibi tekil ve görece kolayca sistemden çıkarılması mümkün olan e, hava kirliliği kaynakları olmak üzere e, hava kirliliğini yaratan diğer tüm sektörel e, kaynaklara dair de somut uygulanabilir ve kısa orta vadede harekete geçebilecek bir takım eylemleri, politikaları öne çıkarması gerekiyor. Temiz Hava platformu da bu politikaların hayata geçirilmesi için bilgi üreten, lobi yapan, kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan bir platform. Neden bu kadar önemli? Biraz önce bir atıf oldu zaten. Sağlık ve Çevre Birliği'nin son yapılmış çalışmasına göre Türkiye'nin 1965 yılından 2020 yılına kadar Geçen 55 yıllık sürede sadece termik santrallerden, kömürlü termik santrallerden kaynaklı e, maruz kaldığı e, yaşam kaybı, e, erken ölümler 169 bin, yani 170 bin erken ölüm vakası e, sadece termik santraller nedeniyle yaşanmış. Bu inanılmaz bir rakam. Bunu e, elbette ki maliyete döktüğümüzde de karşımıza büyük rakamlar çıkıyor. Ama e, işin finansal boyutundan öte. E, temiz Hava Hakkı'nın bir yaşam hakkı olduğunu vurgulaması açısından bu 170 bin e, erken ölüme maruz kalmış insan aklımızdan çıkarmamalıyız diye düşünüyoruz. Çok temiz teşekkürler. Çok teşekkür oluyor. ediyoruz. E, çok teşekkür ederiz. Evet, e, zamanımızı teşekkür açtık. Kusura bakmayın umarız e, bir başka seferde daha uzun uzun e, konuşma fırsatımız olur yeniden. Bence gayet güzel oldu. Çok teşekkür ederiz ellerinize sağlık. Çok sandım. teşekkürler. Evet benim için de çok güzel bir sohbet oldu. E, tekrarlamak üzere diyelim. Hoşçakalın. E şimdi ufak bir reklam aramız var e ardından görüşmek üzere. İklim habercileri devam ediyor. Herkese tekrardan merhaba. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraberiz. E şimdi hafta çok önemli bir rapor yayınlanacak. Pazartesi 28 Şubat'ta e IPCC 6. değerlendirme raporunun ikinci kısmı. Ee, iklim etkileri uyum ve kırılganlık üzerine bir e, rapor bekleniyor. Ayıp o altıncı değerlendirme raporunun bu ikinci kısmı dediğimiz gibi toplamda dört e, kısımdan oluşuyor. Üçüncü kısmı da yanlış bilmiyorsam ya e, nisan veya ya da Mayıs olması lazım açıklama tarihi olarak. E, rapor 2014'te yapılan en son değerlendirme raporundan sonra etk iklim etkileri hakkındaki en kapsamlı bilimsel e, çalışma niteliğinde. IPCC raporları gerçekten önemli çok ciddi bulgular sunuyor. Temel olmuş. metinler aslında iklim krizi ile ilgili temel metinler olarak kabul edilmeli. Yüzlerce binlerce bilim insanının ortak çalışmasıyla çıkıyor. Yani bu anlamda iklim krizi konusunda temel ve en güncel kaynak olarak. Ve yine şöyle bir noktası var iklim politikaları üzerinde de aslında bakarsak bir etkisi var. Şundan dolayı çünkü hükümetler bu raporu onaylıyor. Aynen. Ee, bu anlamda da güvenilirliği oldukça yüksek. Bunu da söyleyeyim. E, Glasgow'dan önce açıklanmıştı. Aslında birinci bölüm. Altıncı değerlendirme yapıldı ve orada çok büyük etkisinin olduğunu gördük. Yani orada insan faaliyetlerinin sonucu olduğu artık kabul edilmişti iklim krizinin. Öyle. Hem de bir buçuk derece hedefinin e, önemi vurgulanmıştı. Hı -hı. E, o da e, yine e, Birleşik Krallık Glasgow'daki e, damgasını vurdu aslında. Glasgow paktı e, son sonuç metninde e, bir, buçuk derece, bir hedefin, buçuk derece hedefine sıkı sıkıya e, sarılmamız gerektiğini e, vurguladılar metan üzerine metan emisyonlarının artışını vurgulamıştı yani düşünüldüğünden çok daha yüksek olduğunu e, saptamıştı rapor ve orada yine e, Glasgow'da ...yankısını bulmuştu aslında. Evet evet yani bu Ağustos oyunda yayınlanan ilk rapor aslında Türkiye için de önemli veriler sunuyor. Yani her anlamda sunuyor ama özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesine dair veriler de sunmuştu. Akdeniz bölgesindeki ortalama sıcaklıkların, aşırı sıcaklıkların ve yine ekolojik kuraklıkların artacağından söz ediyordu. Ve aslında bakarsak en önemli söylediği şey... İklim değişikliği artık öyle bir noktaya geldi ki belli başlı etkileri geri döndürülemez hale evet, geldi. Gelmiş durumda. Bunu birkaç kere de Murat Türkeş Hoca'yı konuk etmiştik. Murat Türkeş Hoca bunu yıllardır aslında Akdeniz Havzası'nda iklim krizinin çok daha güçlü olduğunu söylüyordu. Zaten kendisi de IPCC'nin... E, ...raporlarının yazarlarından biri. Türkiye'deki sayılı Evet. bir Haftaya da büyük ihtimalle e, eğer uygun olursa Murat Hoca'yı da konuk ederiz... ...ve 6. Değerlendirme Raporu'nun 2. E, bölümünü e, üzerine konuşuruz. Umarız e, vakti olur. E, buradan bir e, doğal gaz krizine doğru dönüşebilecek belki de bir haberle devam edelim. E, biliyorsunuz Rusya ve e, Ukrayna arasında bir ihtilaf var... Bu ihtilafta Alman hükümetinin 7.4 milyar euroluk kuzey akım 2 doğalgaz boru attığı için onay sürecini durdurmasına sebep oldu. Çok enteresan bir gelişme. Aslında biz hani buna benzer şeyleri hep dile getiriyoruz. Bir geçiş yakıtı olarak Avrupa Birliği'nde doğalgazın kabul edilmesi konusunda çok ciddi bir tartışma var. Birçok ülke... Bu konuda bastırıyor ama ne kadar aslında güvenilir olmadığı da gösteriyor özellikle Avrupa için çünkü Avrupa doğal gaz kaynakları çok kısıtlı büyük oranda Rusya'ya bağlı ve bir yaptırım kararı neticesinde şimdi bu yakıtın geleceği de bence tekrar ele alınacak gidiyor. Mesela Türkiye içinde nükleer sıkıntısı yaratabilir bu ya yani bu Akkuyu'daki proje ile alakalı. Çünkü yine bir açıklama yapıldı bu hafta içerisinde Rusya'yı hedef alan. E bakalım bunun Türkiye'yi nükleer enerji üzerinden nasıl... Başka yansımaları da var tabii. Mesela e, biz e, büyük oranda ne yazık ki artık e, kendine yeterli bir ülke değiliz. E, tahıllar, tahıl üretiminde buğdayda özellikle ve iki büyük e, ihracatçı ülke e, Türkiye'ye. Rusya ve Ukrayna ikisi arasında süren bir e, gerilim ve çatışmaya dönme olasılığı her zaman bulunuyor. Görüyoruz bunu. Bunlar gıda fiyatlarındaki yükselişe de neden oluyor. Aynı zamanda enerji fiyatlarındaki yükselişe, yükselişe de. Petrolün varili 100 dolara yaklaştı. Bunlar hepsi iklim kriziyle birlikte ele alınması gereken faktörler aslında. Şimdi petrol demişken buradan yeni bir araştırma ile devam edelim. Evet. Petrol firmalarının iklim eylemi söylemlerini inceleyen bir araştırma ve sonuç olarak da bu söylemlerin tamamen bir yeşil badana olduğunu ortaya koyan bir araştırma. Exxon Mobil, Chevron, Shell ve BP'nin kayıtları inceleniyor. 2009 ile 2020 arasındaki 12 yıllık veriler analiz edilmiş çalışmada ve şirketin bu iklim eylem iddialarının taatürlerinin asli eylemleriyle uyumlu olmadığı sonucuna e, varıyor. Bu şirketlerin birçoğunun yeni petrol sahası keşiflerini azaltmak yerine e, arttırdığını da söylüyor bu rapor bize. Yani bu konuda zaten e, birçok e, elimizde başka bilgi var. İklim krizi ile fosil yakıtlar arasındaki ilişkiyi yıllardır, on yıllardır bildikleri ve... Evet. ...bunları sakladıkları da bilgilerimiz dahilinde aslında... E, bu, gerçekten bu şirketler e, çeşitli e, sanki e, petrolün ötesinde hani enerji şirketine dönüşecekmiş gibi e, tavırlar uzun süredir alıyorlar. E, ama bunlarla ilgili hiçbir somut aslında hemen hemen e, veri veya çalışma olmadığını net bir şekilde bu son araştırmada gösteriyor. Yani bu jargonu kullanmayı seviyorlar. Örneğin BP'nin iklim değişikliği sözcüğü kullanımı 2009 ile 2020 arasında... Toplam 22'den 326'ya çıkmış bu raporlarında. Evet, bir an petroleum, BP'yi öyle hatta petrolün ötesi diye e, lanse ettikleri e, ben 10 yıldır biliyorum bunu. Hı hı. E, ama hiç petrolün ötesi falan görünmüyor burada. Çok açık bir şekilde söylemek lazım. Yani burada. sermayelerin yaklaşık %1'ini sadece temiz enerjiye ayırıyorlar rapora göre ve e, bu yatırımların hiçbirisi de şeffaf değil ve paylaşılmıyor bilgiler. Yani bu yeşil badanın daniskası herhalde şahikası olabilecek bir şey hiç tartışmaya da gerek yok, gerek yok burada, ne, bu, bu açıdan diyorum o zaman şimdi kısa bir müzik arası verelim Bulut ondan sonra devam ederiz Alela Diyan söylüyor Emigri herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor e şimdi e, yeni bir araştırmayla devam edelim yine bu e, Doğaya zarar veren sübvansiyonlara yılda en az 1.8 trilyon dolarlık bir para akıtılıyor. Bu araştırmanın sonucuna göre bu da yaklaşık küresel gayri safi yıllık hastalığının %2'sine eşdeğer bir rakam. Oldukça büyük bir paradan bahsediyoruz yani. Evet ve yine aynı şekilde bu şu demek oluyor aslına bakarsak bu doğrudan Paris Anlaşmasının hedeflerine karşı gelen bir miktardan da bahsediyoruz. Evet yani söylenenler e, uluslararası toplantıda alınan kararlar e, sanki bağlayıcı değilmiş gibi e, davranılıyor. Hani zaman zaman Türkiye hukuku konusunda yani, aynı şeyleri söylüyoruz ama e, birçok ülkenin de e, gerçekten e, herkese, her şeye, insana, doğaya, e, tüm canlılara zararlı e, faaliyetleri açıktan sübvansa ettiklerini görüyoruz. E, ve bunun sonuçlarında aslında iklim krizi olarak daha birçok e, sağlık sorunu olarak aslında yaşıyoruz. Bu sübvansiyonların bir de şey boyutu var yani e, gizli maliyetleri var. Tabii, Onlar hesaplanmıyor. Bunlar verilen paralar, o paraların sonucunda e, bu kirli sektörlere verilen paraların sonucunu bilmiyoruz. Yani Ki, belli oranlarda biliyoruz. Şöyle bir şey de var. E, hükümetler ve bu sübvansiyonların alıcıları arasında bir şeffaflık olmaması nedeniyle gerçek rakamın çok daha yüksek Olma ihtimali de var. Bunu da söyleyelim. Büyük ihtimali. Peki hani e, hangi sektörlere ne kadarlık bir miktar verilmiş? Bu kırılımlar ne? Bunları da söyleyelim. Fosil yakıt endüstrisine 620 milyar dolarlık bir sübvansa edilmiş bu sektör. Yine tarım sektörü 520 milyar dolar almış. Ormancılık 155 milyar dolar ve su da 320 milyar dolar. Yani toplamda 1.8 trilyon dolara yakın bir e, miktar yapıyor. Yani bunun yerine ne yapılabilir? Örneğin fosil yakıt sektörüne her zaman konuştuğumuz gibi orayı desteklemek yerine yenilenebilir enerjiyi destekleyebiliriz. Yani, sadece Tanımdan... bu parayı e, buralara akıtmamaları bile yeterli. Yani, yenilere bir enerji temsilcileri konuştuğumuzda görüyoruz. Biz sadece yani adil bir rekabetle biz fosil yakıtların hakkından geliriz diyorlar. Yani ee, tüm ülkeler net sıfır için bir, bir, bir hedefleri var. E, net sıfıra sadece kullanılsa zaten burada biraz önce saydığımız bütün bu endüstriler doğrultusunda kullanılsa çok daha hızlı bir hedefe ulaşma evet. şansımız olabilir. Geçtiğimiz yıl e, Uluslararası Parafon IMF'in e, de aslında bu konuda e, elinde bir rapor yayınlamıştı. O da çok büyük trilyonlarca doların e, subansiyonlara aktarıldığını göstermişti. E, son olarak hatırlatmak gerekir ki işte son COP26 Glasgow'da e, önemli kararlardan biri de kömürden kademeli çakış ve verimsiz subansiyonların Azaltılması. azaltılması yok edilmesi geçmişti. E, tam da işte bunları kastediyorlar. Evet evet yeni bir e, kirleticilere aktarılan paranın e, ortaya çıktığı yeni bir raporla devam edelim yine Share Action'ın Action e, bir raporu bu e, Avrupa'nın en büyük bankalarının e, petrol ve gaz firmalarına bir yıldan kısa bir sürede 33 milyar dolar e, aktardığını ortaya koyuyor. Ki bu bankalar karbon emisyonları azaltmak için hedefler belirlemelerini gerektiren Birleşmiş Milletler Destekli Net Sıfır Bankacılık İttifakı'na da imza atan bankalar. Aralarında Exxon Mobil var, Saudi Aramco var ve yine Shell ve BP gibi petrol ve gaz firmalarına bu miktarı bahsettiğimiz 33 milyar doları. Bu krediler var. akmış. Evet yani bu da yaklaşık Anlıyorum. bir yıldan az bir süre içerisinde. İmzaladıktan sonra bu net sıfır bankacılık ittifakını imzaladıktan sonra akıtmışlar bu parayı. Ne acayip yani milyar dolarlar, trilyon dolarlar havada uçuşuyor. Ee, i̇klim kriziyle mücadele için gayet e, bu, bu sürede böyle bir para mesela ee, çok işe yarar. Çok işe yarar yani inanılmaz bir e, değişimi dönüşümü e, bilfiil görürüz e, ama gerçekten. Burada bir sorun var. O yüzden kamu yönetimlerinin yani yurttaşların devletlerinden bu suvansiyonları sonlandırılması için çok güçlü bir tepki oluşturması lazım. Kesinlikle. Bunları destekleyen politikacılara asla oy vermememiz lazım. Tüm yani, küresel ölçekte. Yani bu finansmanın yarısından fazlası ki bu da 19 milyar dolara denk geliyor. Bu biraz önce bahsettiğimiz ittifakın dört kurucusundan gelmiş bu arada. Evet evet küçük küçük öyle yerler e, şeklinde değil bunlar e, yani şeyle akıtılıyor yani kamyonla e, taşınacak paralar bunlar yani. Evet e, şimdi buradan e, İngiltere'ye geçelim yine bir e, fosil yakıt şirketlerinin e, bu sefer fosil yakıt şirketleri para almıyor para veriyorlar. Bakalım <gülüyor> Aldıkları paraların bir kısmını veriyorlar herhalde e, Oxford Üniversitesi biliyorsunuz 2035 yılına kadar bir net sıfırta adı var üniversitenin. Lakin 2021, 2020-2021'de petrol, gaz ve petrokimya şirketlerinden en az 1.6 milyon sterlin kabul etmiş. Bu rakamı nereden öğrendik? Yine aynı üniversitenin öğrencileri tarafından hazırlanan bir raporun sonucu bu. Bu üniversitelerin mezunları ve öğrencilerinden oluşan gerçekten çok güçlü gruplar var. Biliyorsunuz daha önce onların da haberlerini yaptık kaç kere. Yönetime de, e, yönetim kurullarına da e, temsilci sokmaya çalışıyorlar. Bazı yerlerde de başardılar. E, yani üniversite ile e, fosil yakıt şirketleri arasındaki bağı kesmeye çalışıyorlar. Evet. Ya burada dört tane e, fosil yakıt şirketi öne çıkıyor. En iyi, Mitsubishi, yine BP ve Shell. E, en büyük... BP ve Shell zaten Her standart galiba. Evet. E, burada en büyük miktar Eni'den gelmiş. O da yaklaşık 1.3 milyon sterlinden fazla bağışta bulunmuş. E, bu paranın bir kısmı Eni'nin bursları varmış, onu finanse etmiş. Asıl bence burada komik olan taraf e, okulun kurumsal itibar merkezine gitmiş yarısı da. <gülüyor> Çok itibarlı. Yani, bu arada Eni İtalyan bir petrol ürünü. Evet, onu, evet, onu da, da belirtelim. Evet, Raporda tabii bu Eni'nin bu e, kurumsal itibar merkezine aktardığı para sonucunda bunu bir başka kurumsal yeşil badana vakası olarak tanımlamış. E, şimdi ufak bir yine müzik arası verelim. The Weekend'ten e, Blinding Lights'ı dinliyoruz. Tekrardan merhabalar, e, iklim habercilerinin bu haftaki e, son kısmına geçtik. E, Eurostat'la devam edelim, AB'nin ile devam edelim daha doğrusu. Eurostat biliyorsunuz resmi AB'nin ofis merkezi, istatistik merkezi e, yeni bir rapor yayınladı. Ekonominin canlanmasıyla beraber bu COVID-19 pandemisinden sonra tekrar atağa kalkmasıyla beraber... Avrupa Birliği'nin emisyonlarının 2021'in 3. çeyreğinde artışa geçtiğini Eurostat açıklamış. Burada elektrik arzı ve imalat sektörlerinin her ikisinde belirtilen dönemde emisyonlarının yaklaşık dörtte birine katkıda bulunduğunu, hane halkı ve tarımın her birincisi %14'lük payı olduğunu açıklamış Eurostat. Tabi burada biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin 2050 ve 2030 2030 %55 azaltım, 2050'de net sıfır e, olma hedefi var. E, bu emisyonların artmasına rağmen e, bloğun hedefleri istikametinde e, uzun vadeli istikrarlı bir e, düşüş eğiliminin de e, sürdüğünde e, açıklamasını eklemiş Rostad. Yani geçtiğimiz seneye göre arttı çünkü geçtiğimiz evet. sene pandemi kapanması nedeniyle e, çok düşmüştü. Be belirli oranlarda düşmüştü çok yani anormal bir düşüş yoktu ama bir düştü. Ve ondan artış var ama genel olarak bir azalma eğilimine girdiğini Söylüyoruz. söylüyorlar. Evet evet yani o azalma eğilimi devam ediyormuş. Tek tek ülkeler arasında burada ilginç olan Bulgaristan 3. çeyrekte emisyonlarında %22,7 artış göstermiş ve blok arasında en büyük artış Bulgaristan'a sahip olmuş. Onu sırasıyla Letonya ve Yunanistan izlemiş. Slovenya, Luxemburg ve Hollanda'da da emisyonlar 1,6 ile 2,6 arasında düşüş göstermiş. Enteresan bir veri aslında bu. Yani biraz daha iktisadi olarak gelişkin ülkeler düşüyor. Hollanda mesela. Evet. Ne? Lüksemburg. Lüksemburg. Yani Lüksemburg ne kadar sanayi var? Onu tam bir bilgim yok ama Slovenya da daha görece eski Yugoslavya ülkeler arasında görece daha gelişmiş bir ülkedir. Ee, ama e, mesela daha az gelişkinler işte Bulgaristan, e, Yunanistan, Letonya gibi e, onların artması ilginç. E, evet, e, yani bu, bu veriyi dikkatli incelemek lazım. Kesinlikle. E, genelde e, buradan da haberler vermeye çalışıyoruz size. Amazonlar e, biliyorsunuz Bolsonaro Amazonların başındaki en büyük tehdidi oluşturuyor aslında. E, Brezilya'nın Uzay Araştırma Ajansı İNPE. Onun IMPE'den alınan ön uydu verilerine göre... Daha önce de sanırım e, değil evet, mi? Evet. Sürekli bu verileri veriyorlar. IMPE bunu devamlı olarak açıklıyor. Brezilya'nın Amazon bölgesindeki ormansızlaşma geçen ay 430 kilometre kare olarak gerçekleşmiş. Bu rakam Ocak 2021'deki rakamdan 5 kat daha fazla. İnanılmaz bir şey. E, tabii ki Amazonların önemini söylemeye gerek yok. E, dünyanın en büyük e, karbon yutağı akciğerleri. Ve yine aynı zamanda çok ciddi anlamda biyoçeşitliğe de ev sahipliği yapıyor. Evet. Yani Amazon'daki ormanların yok edilmesi de aynı zamanda o biyoçeşitliği de kaybetmemize neden oluyor. Sadece bir ağaçlar bütünü olarak görmemek gerekiyor. Evet. O da çok canlı gerçekten inanılmaz bir biyoçeşitliliğe sahip bir ekosistem var. Evet yani bu verdiğimiz 430 kilometre kare Manhattan'ın 7 katından büyük bir alana da denk geliyormuş. Yani anlamamız, evet. anlamamız açısından önemli. Tabi buradaki işte biraz önce de dediğimiz gibi bütün bu e, sorumluluk aslına bakarsak Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da. Yani göreve geldiğinden itibaren bu e, ormansızlaşma her geçen gün artıyor ki buna dair de hem kopta hem öncesinde ormansızlaşmayı durduracaklarına dair e, tatilere imza atmışlardı. Evet yani bu 3 ayda olabilecek bir başarı değil ama en azından bu yola artık... Yok tam tersi gerekiyor. yola gittiğini gösteriyor. gösteriyor. O yüzden gerçekten siyasi liderlerin denetlenmesi ve bu tür liderlerin gerçekten iktidarda tutulmaması, dünya yurttaşlarının birincil görevi olmalı herhalde. Evet, evet. Yeni bir araştırmayla devam edelim yine. Yükselen sıcaklıklardan en çok yoksulların... Etkileneceğini söylüyor bu araştırma bize özellikle düşük gelirli insanların yüksek gelirlilere göre yüzde kırk daha fazla aşırı sıcaklara maruz kaldığını gösteriyor yine aynı şekilde dünyanın dörtte birinin diğer dörtte üçünün toplamı kadar ısıya maruz kalacağını da söylüyor yüzyılın sonuna kadar eğer emisyonlarda bir azaltım görmezsek bu aşırı sıcaklıklara maruz kalmanın da doğrudan hayat kaybı ve e, sağlık bozulmasıyla ilişkili olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Evet. Aynı Aşırı zamanda sıcak, bu, yani ruh sağlığıyla da çok ciddi sağlığıyla ilgili açıklamalar var ama özellikle yaşlılar, hastalar, hamileler, e, bu üzerinde çok çocuklar çok derin etkileri var. E, yani e, ısınan bir dünyada e, kliması e, olan insanlar en azından evde bir rahatlık yaşıyorlar ama yoksulların böyle bir e, lüksü yok evet. ve o yüzden e, gerçekten iklim adaletsizliğinin e, en somut göstergelerinden biri de bu herhalde. Evet evet kesinlikle. E, son bir çalışmayı da aktaralım ondan sonra vaktimiz e, doluyor. E, küresel araştırma şirketi Ipsos'un e, Plastik Free Vakfı için yaptığı bir araştırma. 28 ülkede gerçekleştirmiş bu araştırma. Aralarında Türkiye'de var. Bu e, 10 kişi bu araştırmaya göre 10 kişiden 9'u Birleşmiş Milletler Plastik Kirliliği Sözleşmesi'ni desteklediklerini söylemiş ve bunun bir yasal bağlayıcılığı olması gerektiğini de yine aynı şekilde ifade ediyorlar. Biliyorsunuz dünyanın başı bu tek kullanımlık plastiklerle ciddi anlamda dertte. Yine bu e, ankette ankete katılanların e, 4 3'ü tek kullanımlık plastiklerin en kısa sürede yasaklanması gerektiğini de düşünmüş. En azından böyle bir cevap vermiş. Yani e, yurttaşlar aslında e, bir sürü sorunu e, hem Türkiye'de hem dünyada bizim araştırmamızda da KONDA ile araştırmamızda da gördük. Bir sürü şeyi çok iyi biliyorlar. Fakat Farkında bunları yansıtacak kanalları e, bunları temsil edecek e, hükümetleri, siyasi e, temsilcileri yok. E, bunu net bir şekilde görüyoruz ne yazık ki. Evet, evet bu sefer de e, programımızın sonuna geldik. Haftaya e, tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın.